lillahi rabbil alemin vel aqibetu lil mutteqin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ali İmran suresinde İsa Aleyhisselamla ilgili ayetleri okuyorduk, bugün de Kur'an-ı Kerim'in ehli kitaba çağrısını içeren ayeti okuyacağız inşallah. Onun için birkaç ayet öncesinden başlayacağız. 61. ayetten, mübahale ayeti diye bilden ayetten başlayalım. Hatta ondan önceki 60'tan başlayalım. اَلْحَقْقُ مِنْ رَبِّكِ فَلَا min مِنَ mumtirin. Hak, bütünüyle gerçek, senin Rabbinden gelendir. Sakın ha, şüphe edenlerden olma. Zaten, müslim demek, Allah'tan gelene kayıtsız şartsız teslim olan kişi demektir. Yani dini kendisine uyduran değil, kendisi dine uyan kimse demektir. Femen haccekemin ba'di femen haccekefihim ba'di ma ja'ake min el ilm sana bu bilgi geldikten sonra bu konuda kim seninle hala tartışmaya devam ederse fekul ta'alau deki gelin ned'u ebna'ana ve ebna'akum ve nisa'ana ve nisa'akum ve anfusana ve anfusakum thum menabteh fe naj'al lanatullahi alel kafirin Onlara şöyle söylesin, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı kadınlarımızı ve kadınlarınızı ve kendimizi bir yere alalım siz de gelin sonra birbirimize lanet de bulunalım. Haksız olan kimse فَنَجْعَلْ لَعَنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ Yalan söyleyenin üzerinde olması için yani Allah'ın lanetini yalan söyleyenin üzerine kılalım. Allah'ın yarancıya lanet etmesini Cenab-ı Hak'tan isteyelim. Geçen hafta kısaca anlatmıştım. <gülüyor> Medine-i Münevvere'ye Necran Hıristiyanları gelmişlerdi. Son derece gösterişli, böyle şeyle, cübbeleriyle, başlıklarıyla, atlarıyla gayet gösterili gösterişli bir şekilde Necran heyeti gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları Mescid-i Nebevi'de misafir etmişti. Orada yatıp kalkmışlar, orada ibadetlerini yapmışlardı. Namazlarını orada kılmışlardı. Biliyorsunuz Hristiyanlarda da bizim gibi aynen aynı şekilde namaz var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları İsa aleyhisselamla ilgili doğru inanca çağırdıkça onlar ısrar etmişlerdi onun üzerine bu ayetler inmişti. Lanetten başka bir çare kalmamıştı. Çünkü bilerek inatla doğrulara karşı çıkıyorlardı. Rasulullah Fatıma Validemizi Hasan ve Hüseyin'i almış ve kendisi de oraya gitmiş fakat onlar gelmemişlerdi. Çünkü biliyorlardı ki o Allah'ın Rasulüdür, onda en küçük şüpheleri yoktu böyle bir lanetleşmede çok büyük bir zarara uğrayacaklarından da emindiler. O sebeple lanetleşmeye katılmadılar, cizye ödemeyi kabul ettiler ve gittiler. ''İnne hâza lehuvel qasasul haqqu'' Bu gerçek bir hikayedir. ''Ve mâ min ilâhin illallah'' Allah'tan başka herhangi bir ilah yoktur ve inna Allahu lahu vel hakim Allah şüphesiz ki aziz ve hakim olandır. Onda hiç şüphe yok. Fe entevellu fe inna Allahu alimun bil mufsidin eğer yüz çevirirlerse Allahü Teala o fesatçıları çok iyi bilir. Kul ya ehlel kitap Ehli kitaba şöyle söyle Teâle vilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum Bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin. Sizinle bizim aramızda eşit olan bir kelimeye gelin. Oradan bir aracılık ve kitabını getirir misiniz? Ellâ de illallah Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk etmeyelim. Oradan bir şey çıkar, o İsa kısmını. Allah maddesini ve İsa. Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk etmeyelim. Ve la nüşrike bihi şey'en hiçbir şey ona hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım. Ve la yetekhidze ba'duna ba'den erbaben min dunillah Allah ve kendi aramıza koyarak birimiz diğerini rab edinmesin. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Eğer yüz çevirirlerse deyin ki siz şahit olun, bizler Müslümanlarız. Onlara bu şekilde söyleyin. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala sizinle bizim aramızda ortak olan kelimeye gelin de onlara. O zaman demek ki ortak yönümüz var. Yani şeyle el kitapla Yahudilerle, Hıristiyanlara ortak yönümüz var. Şimdi e, Yahya okusun. Katoliklerin Allah inancı ile bizim Allah inancımızı bir karşılaştırın. Onlar. Aracılık ve Şirk kitabının 74. sayfasından okuyorum.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 Her şey varlığını O'na borçludur. Sahip olduğumuz her şey O'ndan gelmektedir. Bakın burada bir farkımız var mı? Yani Bir Müslümanın Allah inancı neyse, işte bu Katolik Kilisesi'nin bundan önceki Papa ve Kardinaller heyetinin yazmış olduğu bir şeydir. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak ilkeleri kitabından alınan bölümlerdir. Yani bunu bir Müslüman yazmış değil. Şu anda Katolik Kilisesi'nde geçerli olan anlayıştır bu. Bizim de birebir aynı. Evet. Sahip olduğumuz her şey ondan gelmektedir. O kendiliğinden var olandır. Allah'ın baba olarak adlandırılması her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Allah ne erkektir ne kadın Allah Allah'tır. Tamam gördünüz mü? Yani niye baba diyoruz? Diyor ki yani biz baba dediğimiz zaman Allah erkek dediğimizi mi zannediyorsunuz? Hayır. Çocukları diyerek de kulları demek istiyor. O kulları üzerine şefkat dolu iyiliğinden dolayı baba diyoruz. Yoksa öyle sizin bildiğiniz manada baba demiyoruz diyorlar. Allah ne erkektir ne de kadın Allah Allah'tır. Peki şimdi allah Teala ne diyor onlara? Bakın kul ya ehlel Kitab alev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum'' ''De ki, ehli kitap'' ki Yahudiler de tabi aynı inanca sahip ''De ki, ey, ey ehli kitap bizimle sizin aranızda eşit olan, aynı olan inanca gelin.'' Bakın Allah'tan başka ilah yoktur dedi, değil mi orada? Şimdi bu lafla La ilahe illallah olmuyor. Bizde de otururlar, bin kere La ilahe illallah derler ama içi boş. Yani onun o inanca sahip çıkmak teslim olmak gerekir. Ondan sonra açıklamasını yapıyor diyor ki Allahü Teala اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهُ Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ben bu konuları anlatırken hep şu olay aklıma geliyor. Bir keresinde karayoluyla hacca gitmiştim. Ben kafile başkanıyım. Şimdi bir numaralı otobüste duruyorum. Otobüs şoförüne diyorum ki falancı yerde dur. Şimdi Ben mesela yorgunluktan, gözüme bir uyku geçmiş oluyor, o orada durmuyor. Ya da falan yere git, şunu şöyle yap dediklerimi yapmıyor. Ondan sonra da diyor ki, hocam ayaklarına kurban olayım, diyor. Kardeşim ayaklarıma kurban olmana gerek yok, sadece dediğimi yap. Onun için şeyde de Allah'ın dedikleri yapılmıyor, diyor ki ben ona kurban olmuşum. Yo, Kurban zamanı olduğu zaman oldu da, bugün değil de yani artık. <gülüyor> Kurban bayramında ol. Şimdi Allah-u Teala teslim olmak gerekir. Lafla Müslümanlık olmaz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Peki ondan sonra ne diyor bunlar? Yok yok şey, bitti mi? Peki şimdi İsa Aleyhisselam'a ne diyorlar bunlar? Bir bakalım ne diyorlarmış. Yine aynı kitaptan. Evet oku bakalım. Bu kaynak kitabı bir daha bir söyleyelim. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitap. E, o, on, onlardan e ben onların evet. buradaki konsolosluğundan istedim oradan getirdiler. Yani kendi bastırdıkları kitap. Müslümanlar tarafından basılmış bir kitap değil. Evet, evet oku. İsa babanın elçisidir. Bak, ne diyor? Resulullah'tır diyor değil mi? Yanlış mı? Ha? Şimdi babaya ne dediğini öğrendik. Diyor ki, al, biz baba derken Allah'a erkek falan demiş olmuyor. Allah ne erkektir ne kadın. Allah Allah'tır. Biz saygıdan, sadece saygıdan dolayı diyoruz. Fakat şimdi bu hep böyle olur. Bir tane böyle yaldızlı bir kelime, büyülü bir kelime kullanırlar, onun arkasına başka şeyleri takarlar. Hep böyle yaparlar. Evet, devam et. İsa babanın elçisidir. Baba onu kutsal ruhla mesetmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır. Bak. Allah Baba onu kutsal ruhla meshetmiş. İsa'nın Mesih olduğu geçiyor ayetlerde, değil mi? Burada da bir problem yok. Rahip rahip demek yani Allah'tan korkan bir din adamı demek. Onda bir bunda da bir sakınca yok. Peygamber tamam o da iyi. Ve kral, kral da yani yetkili. Mesela Resulullah da bu manada Medine'nin kralıydı. Yani onların düşündükleri anlamda. Bunda da bir şey yok. Evet. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Ne diyor? ''Ve mâ yantiku anil in huve illâ vahyû O kendiliğinden bir şey konuşmaz. Onun konuştuklarının hepsi Allah'tan gelen vahiydir. Ayetinin Hristiyanlar tarafından ifadesi değil mi? Evet. Şimdi o, babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Ah, i̇şte burada, işte burada iş bozulmaya başladı. Evet. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Peki şimdi bizde ki şefaat inancının bundan bir farkı var mı? Yani şeyde bir gün bir televizyon kanalındayız. Sanatçılardan bir tanesi bir ilahi söylemiş, ilahinin arka plan, arka fonunda fon müziği olarak da ezan var. Şimdi bunu bana soruyorlar, söylediği ilahi de şey gel şefaat eyle kemter kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed. Şimdi bu fon müziğini soruyorlar. Ben de canlı yayında ona dedim ki, gel şefaat eyle derken ne, ne anlıyorsun dedim, gel kurtar demektir dedi, gel beni kurtar. Peki ne zaman kurtaracak dedim, e, mahşer gününde dedi. Kimden kurtaracak? Kimden kurtaracak deyince, vallahi düşünmemiştim hocam dedi, böyle bir heyecanlandı. Olur mu öyle şey dedi, <gülüyor> birden kart oldu oturduğu yerden. Olur mu öyle şey dedi? Hani kimden kurtaracak deyince vallahi düşünmemiştim dedi. Sadece müziği çok hoşuma gitti, onun için böyle yaptım. Evet, mesela şey vardır. Ee, şeyde ne? Dedi, medet neydi? Ahiret. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Biliyorsunuz bunu da çok da güzel böyle şey yaparlar. Medet ne demektir? Hani o daha Türkçede en çok imdat. İmdat diye bir insan niçin bağırır? Ne zaman imdat diye bağırırsınız? Çaresiz kaldığınız zaman değil mi? Karşınızdaki çok büyük, büyük bir belayla yüzde geldiğiniz zaman imdat diye bağırır. Başka zaman olur mu? Şimdi Nebiler bile medet ister dendiği zaman Kime karşı istiyorlar? Allah'a karşı. O zaman haşa Allah çok zalim, değil mi? Merhametsiz, çok katdar birisi. Onlar koşup Resulullah'a sığınıyorlar. O zaman Resulullah hangi konumda olur? Daha güçlü bir ilah olmaz mı? Çünkü ondan kurtulması için, kurtarılması için çok daha güçlü bir ilah olması lazım. Evet şimdi baştan bizimkiler de çok güzel. Böyle şeylere çok vurgu yaparlar. Ortak noktalara vurgu yapar, yapar, yapar. Çok konuşurlar, konuşurlar, konuşurlar. Ondan sonra arada bir iki küçük bir küçük cümlelerle kendi asıl söyleyeceklerini söylerler. Evet. Ondan sonra devam et. Bitti mi? Hay İsa'ya ha İsa'ya mesela Rab derler şeyler. Hristiyanlar. Rabb. Şimdi bakın Fetullah Gülen de Resulullah'a Rabb demiştir. Bakın bu ayette ne diyor Allahü Teala? وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ <gülüyor> اللّٰهِ Allah'la kendi aramızda, aramıza koyarak birimiz diğerini Rabler edinmesin diyor değil mi? Allah bu çağrıyı yapıyor. Bak ne diyor? Diyor ki O'nun Rab isminin en üstün seviyedeki temsilcisi, O'nun, yani Allah'ın. Allah'ın Rab isminin en üstün seviyedeki temsilcisi ne demek? Yani en üstün seviyedeki Rab demek değil mi? Resulullah. Haşa. Bak görüyor musunuz? Aynı. İsmi azamın mazharı. Ne demek? Bu ismin ortaya çıktığı yer. Allah'ı biz isimleriyle, sıfatlarıyla biliriz değil mi? Mesela şeyden Haşir suresini açarsanız 57. olacak inşallah. Yok 59. Hani şeyde sabah namazlarından sonra okunan ayet vardır biliyorsunuz. 547. sayfa. Yani akşam namazdan sonra da okunuyor tabi. Bak diyor ki ''Huvallâhullezî hu, hu, hu hu la ilâhe illâhu'' ''O Allah'tır, kendinden başka ilah olmayandır.'' ''El-melik'' Şimdi Allah'ın isimleri bunlar. Meliktir. Yani göklerde ve yerde tek Hakim olan O'dur. Yetki O'nundur. ''El-Kuddûs'' Yani her türlü kirden arıdır, tertemizdir. ''Es-selâm'' Yani Allah esenlik ve güvenlik verendir. El-Mu'min e, güvenlik veren, o es -selam esenlik veren, El-Mu'min güvenlik verendir. İnsan, yani gü güvenliği O verir. El-Muheymin görüp gözetir. Ne var ne yok. Ondan sonra El-Aziz güçlüdür, El-Cebbâr ve bazı şeyleri de zorla yaptırır. El-mütekebbir ve büyüktür. Sübhanallahî ammâ yüşrikûn Onların ortak koştukları şeyden Allah uzaktır. Ondan sonra Huvallâhul hâlik O Allah'tır, yaratandır. el bari O yarattığı her şeyi farklı yaratandır. Birbirinden farklı yaratan. El-musavvir, şekil verendir. Lehul l-esmâhul en güzel isimler onundur. Şimdi burada bu ne diyor? Diyor ki İsmi azamın masarı İsmi azamın mazharı. Hatta Allah'ın bütün isimlerinin onda olduğunu da söylüyor kendisi. Bak diyor ki, i̇sm Azam derecede Fakat Hazreti Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde her ismin tecellisi vardır diyor. Şimdi şuraya bakın. Hatta baştan okuyayım. Yani bu Herkül Ork siteleri var biliyorsunuz, bu daha yeni ondan aldım bunları. Efendimiz aynı zamanda diğer Enbiya'dan farklı olarak, bu defa diğer Nebileri de tanırlaştırıyorlar ayıp olmasın diye yani. Ee, diğer Enbiya'dan farklı olarak, İsmi Azam'ın masharıdır masar demek bir şeyin ortaya çıktığı yer demektir, Görün, göründüğü yer demektir. Diğer peygamberlerin birinde bir ismi azam derecede tecelli etmiştir, öbüründe ise öbür ismi azam derecede tecelli etmiştir. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde her ismin tecellisi vardır. Yani şimdi şurada yazdık yaratıcılık da vardır onda, yarattığın ayrı yaratmak da vardır, şekil vermek de vardır, işte görüp gözetmek de vardır. Onun için o e, olimpiyatlara geldiğini iddia ediyorlar, onun için kendi toplantılarına geldiğini iddia ediyorlar. Şimdi bütün bunları Şimdi buradan şeye döneceğiz, yani bu, bunların aslında biraz acele etmiş oldum, yanlış oldu, eksik oldu, başa döneyim de diyalog konusuna bu ayet vesilesiyle gireceğiz. Diyalog ne demek? İki kişinin karşılıklı olarak konuşmasıdır değil mi? Dinler arası diyalog nedir? İki dinin oturup karşılıklı olarak konuşmasıdır. Şimdi bu nasıl oluyor? Hiç e, sizden biriniz İslam diniyle karşılaştınız mı? Tokalaştınız mı bir yerde? Ya da oturup bir bardak çay içtiniz mi? Dinler arası diyalog olmaz. Sizin şirketiniz olur, iki şirket oturursunuz, bir takım ortak projeler, biraz o, o taviz verir, biraz siz bir takım ortak projeler yaparsınız, hadi yürüyelim dersiniz. Dinler bile şirket değildir dinleri kimsenin temsil etmeye yetkisi yoktur. Ha, Hıristiyanlık da tamam. Papa, baba demektir biliyorsunuz kilise babaları derler. Allah'ın yerinde kendisini kabul eder. Onun için kusursuzdur, günahsızdır falan. Gerçi Fethullah Hoca da kendisini kusurlu mu sayacak? Kendisini kusurlu saymamak için neler yapmıştır? Ayeti kerimelerin anlamını değiştirmiştir. Biraz sonra onu ben şu onların yayınladıkları Kur'an mealinden göstereceğim size. Şimdi ben size daha önce söylemiştim. Vatikan'a gittiğim zaman Vatikan Başbakanı'nın bana söylediği söz aynen şudur. Ki Vatikan Başbakanı ile konuşurken Fethullah Hoca'nın Roma'da görevli olan iki görevlisi de benimle beraberdi. Yani dinler arası diyalog merkezinde görevli olan iki görevlisi benimle beraberdi. Başbakanın bana söylediği söz şu, siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Onlar da demişlerdi ki, bu şahıs bizim başkanımızdır bana o sözü söyleyen kişiyi başbakan bunların başkanı bu ne demektir Kur'an'a uymamayı kabul etmişler demektir değil mi tabi Kur'an'a uymamayı kabul eden bir insandan her şeyi beklersiniz tabii ki diyecek ki Allah'ın bütün isimlerini Rasulullah üzerinde ortaya çıkaracak ki Hristiyanların söylediği gibi şey ne diyorlar İsa yüzde yüz insandır yüzde yüz Allah'tır diyorlar. Şimdi bu da o şekilde şey yapıyor. Bir, bir de bunlarda insanı kamil diye bir kavram vardır. İnsanı kamil aslında Allah'ın ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Hakikati Muhammediye diye bir kavram vardır ki insanı kamil demektir. Hakikati Muhammediye'yi gidin Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde açın okuyun. Burada ben o vakıf yöneticilerine ve bu ter bu şeyden haberdar olanlara uyarıda bulunuyorum. Lütfen, hakikati Muhammediye maddesini derhal değiştirsinler. Savunuyorlar adeta orada. Derhal değiştirmeleri lazım. Hiç böyle beklemeden, hatta yeni baskıyı beklemeden, bir ek yayın yaparak, aman işte şöyle hatalar olmuştur lütfen bunu şey yapın diye internette değiştirsinler hiç olmaz. Ne diyorlar biliyor musunuz? Allah la hakikati Muhammed'ye aynı hakikatin iki ayrı görüntüsüdür diyor işte, şey işte, paranın yazı ve turası gibi işte hiçbir şey yokken Muhammed varmış hakikatı Muhammed'ye ya. hani Allah'ın sağı solu üstü altı eni boyu olmaz ya, yani la ta'ayün diyorlar öyle kelimeler kullanılıyorlar ki vatandaş anlamaz. La ta makamından ta'ayyum makamına gelişidir, diyorlar. Yani Allah'ın ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Bütün peygamberler bilgilerini ondan almıştır, diyorlar. Her şey onun için ondan yaratılmıştır. Bu ne ya? Bu ne? Yani şimdi bugün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 İş tanımam kendisini, hiç görmedim de." diyor. Denk gelmedi. Demek diğerleriyle görüşüyormuş. Ama nasılsa burnu sızıyormuş onu hatırladığı zaman. Hiç görmediğini hatırlayınca nasıl burnu sızıyor onu da bilmiyoruz. Ama bir parti kursa, evladım tamam tamam ben oy vermem. Öyle bir hava var.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 Ondan sonra da o Resulullah'ı getiriyor. Efendim dershanelerini, yurtlarını, meşruasını, burasını teftiş ettiriyorum, müfettiş. Bak bu derece yüksek biri bizim müfettişimiz. Şimdi birisi bir adam methediyordu. Çok iyidir, çok büyük alimdir, çok iyi yetişmiştir falan. Benim talebemdir ne de olsa diyor. Kimi bet ediyor?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 Fetullah Gülen. i̇nsan Kamil ne demek biliyor musun? Sen oradan i̇nsan Kamil'i burada bir oku bakalım ne demekmiş. Evet bak burada kaynağı var. Herkül Ork yazarların Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin gönül dünyasında peygamber sevgisi. Bu ne, ne biçim peygamber sevgisiyse bir de sızın, şey ne, ne, Sonsuz Nur diye bir kitap yazmış ki yani herhalde Resulullah o kadar kötü kimse anlatamaz Rasul.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 balçık halindeyken peygamber olan Muhammed yani hakikati Muhammediye'dir. İşte hakikat-i Muhammed o şey yani bir aynı şeyin, paranın bir yüzü, Allah bir yüzü o haşa. <gülüyor> Muhammed haşa. i̇nsan Kamil varlığın ve hılkatin yani yaratılışın gayesidir. Zira ilahi irade ancak onun aracılığıyla gerçekleşir. Eğer insan-ı Kamil olmasa Allah bilinemezdi. İnsanu kamil maddi manevi bütün kemal mertebelerini kapsar. Onun kalbi arşa, benliği kürsüye, makamı sidre-i muntahaya, aklı kalemi alaya, nefs nefsi levh-i mahfuza, tabiatı anaasır-ı erbaya bağlılıdır. Görüyor musun hiçbir şey kalmadı. <gülüyor> tamam mı? Evet, devam. Et. kamil alemde daima vardır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 Peki bu da söylüyor şimdi asıl popuda da bir şey daha diyor. ha yine Kalbin Zümrüt Tepelerinde şöyle diyor. İnsanı kamil denince ilk akla gelen hakikati ı Muhammediyedir. Pes kendileri. Şimdi gelelim ayeti kerimeye. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala Kulya ehli kitap. Yani Ali İmran 64. ayet kelimesini okuyoruz. De ki ehl-i kitap Teala bila kelimetin sevain beynena ve beynakum. Sizin de bizim aramızda ortak olan bir kelimeye gelen. Ortak olduğunu gördüğünüzde işte, la ilahe illallah. Bakın onlar da o İsa ile ilgili inançlarını gördük ki la ilahe illallah İsa Resulullah diyorlar mı? E la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğimiz gibi diyorlar mı? Bak diyorlar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 O İsa tanınlaştırılmadan kilisenin kendini tanınlaştırması imkansızdır. Yani bu bunlar son derece önemli meselelerdir. Bunlar üzerinde uzun uzun durmak gerekir. Evet. İlla ne abu de Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Kulluk ne demek? Kayıtsız sarsız boyun eğmek demektir.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 ve la يتخذ بعضنا بعضا اربابا Allah lay bizim aramızda birimiz diğerini rabler edinmesin bak diyor ki Resulullah'la ilgili Rab isminin en üst seviyede tecelli ettiği kişi diyor. E ne fark eder yani ha İsa'ya Rab denmiş ha sen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme demiş. Evet ibadet kayıtsız şartsız boyun eğmek dedik.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 Hangi şartla? Ala şey yani Allah Allah yüslük ne, billahi şeyan, Allah hiçbir şey ortak koşmamaları, velâ yeslük ne, hırsızlık etmeleri, velâ zina etmeleri, velâ yaktul nevladehun ne, kendi çocuklarını öldürmemeleri, velâ yetine bübütten iftirayıne hobi neidih ne varjulihin ne, yani başkasından kazandıkları bir çocuğun bir başkasına ait olduğunu söyleyerek iftira etmemeleri. Ondan sonra, velâ yasine kethi ma'roof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 emaüdrik elallehu yezek. Sen nereden biliyorsun? Belki bu kişi alınıdırıp kendini geliştirir, arınıp kendini geliştirecekti. Evzekkeru fe temfuhu ya da senden bir bilgi öğrenip bu bilgi ona yarar sağlayacaktı. Yani Rasulullah'ın yüzünü eksiltmesini, sırtını dönmesini Cenab-ı Hak ne yapıyor burada? Ayıplıyor. Ama bu olmaz ki onların tanrı yaptığı bir elçiye bu elçi kelimesi de belki tabi onlar onlar da elçiler ama Hristiyanların dediği gibi. Şimdi bakın bu ayetlere nasıl meal vermişler. Hadi oku şunu. takip edin Abese suresi. 80. sure Abese suresi. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Parantez içinde mağrur, münafık, kâfir yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Bak burada abese fiilinin faidi Resulullah bunlar mağrur kâfir diyorlar. Şimdi bir bakın bir, bir tutarlığı bir görün bakalım. Devam et. Allah Resulü ile bera beraberken ona amazat geldi diye. Ne biliyorsun ey adam? Belki o dinleyecek, daha da arınacak.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 şahsiyet-i manevî kelimesini unutmayın. Yani rahmet-i ilahiyenin semasından nüzul edecek. Hali hazır dini o hakikate karşı tasaffüü edecek, saflaşacak, hurafelerden ve tahrifattan sıyrılacak, hakiki İslamiye ile birleşecek, İslam hakikatleri ile yani Kur'ansız bir dinle birleşecek. Manen hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılap edecektir.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 O cemaatte en önemli şahıs kimdir? Kendisidir, Kendisidir tabi. tabi. Nasıl olsa emir onun, irade onun nemrinde, Oradan da olsak çıkar gelir ne olacak? Haşa. Cenab-ı Hak'ı çoktan devre dışı bırakmışlar. Dikkat ediyor musunuz? Said Nursi atıfta bulunuyor ve Said Nursi'nin ifadelerini ben okudum. Evet şimdi bir diyalog konusu. Mesela şimdi aynı ifade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 Bu da şahsiyet, şahsı manevi, yani Mesih dedi ya şahsı manevi dedi, işte şahsı manevi dedikleri bizde tüzel kişiliktir. Yani tüzel kişiliğe şahsı manevi denir. Kilise Mesih'le birdir. Azizler bu birliği çok şiddetli hissederler. Sadece Hıristiyan değil bizzat Mesih'in kendisi olduğumuz için şükredelim. Bak her birisi Mesih'in kendisi. Çünkü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 bu hurafelerle dolu olan din anlayışını bir an önce terk etmek zorundayız. Bunun başka yolu yok. Bu birinci bölümde dinler arası diyalog bu, Diyalogçular bu ayet bu kerime-i delil getiriyorlar. Ama ayeti tamamlayamadık. Yarım bırakmış olduk allah Teala burada şöyle diyor, ayetin tamamını okuyalım da Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlil kitab, de ki ey kitap ehli te'ale vilâ kelimetin sevâin beynenâ ve okum. Bizimle sizin aranızda ortak olan bir söze gelin. ''Ella de illallah'' Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Yalnız Allah'a kulluk edelim. ''Velâ yettehide ba'duna velenüşike bir şey en ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Velayetehide ba'dun ba'den erbaben min dunillah. Allah'la kendi arasında birimiz diğerini rapler edinmesin. Yani aracı rapler olmaz. Çünkü İsa'yı Allah'la kendi aralarına koyuyorlar. Bazıları da Resulullah'a koyuyor maalesef. Fe in eğer yüz çevirirlerse فَقُولُشْهَدُوا enne مُسْلِمُونَ Onlara deyin ki siz şahit olun, biz müslümanlarız. Biz müslümanlarız, biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz deyin. Zaten esas olan Cenab-ı Hakk'a teslim olmaktır. Şimdi tutuyorlar diyalogçular bu ayet-i kerimeyi delil olarak kullanıyorlar. Fakat ayet-i kerimenin içini boşaltıyorlar. Bir de şey vardır biliyorsunuz. Yani sadece la ilahe illallah kısmını alıp Muhammedur Resulullah kısmını almama durumu da vardır bunlarda. Ve şey yani İslam dininin artık herhangi bir şeyi kalmıyor. Onunla ilgili olarak orada şey var reşit haylamaz diye onların bir yazarları var. Gönül tahtının eşsiz sultani Efendimiz yani kelimeyi gördüğünüz zaman zannedersiniz bu gerçekten Resulullah'a çok aşık birisi zannedersiniz. Halbuki o Allah'ın Resulüne değil, kendi kafasında tanımladığı Resul'e inanıyor. Şimdi bakın Kitabının 250 252. sayfasında neler söylemiş? Bunu Yahya ya okusun. O şey arasındaki hı hı. tırnak arasındaki yerler. Tamam. Miracı anlattığı bölüm ve cenneti tasvir ediyor burada. Şöyle söylemiş. Onun hedefi yani Resulullah'ın hedefi öncelikle bütün insanları rahmet ve şefkatle kucaklayıp ümmeti arasında da. Kelime-i Tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini kabul etmese bile La ilahe illallah diyen herkesi buraya getirmekti. Bak Kelime-i Tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınmak Resulullah'ın hedefiymiş. İkinci yarısı nedir Kelime-i Tevhidin? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Peki bu nasıl Resulullah ki kendinden bahsi kendini inkar eden birisi Allah'ın Rasulü olur mu? Bak diyor ki Allahü Teala, Aminel Rasulu bimâunzil eylehimin Rabbi. Bakara 284, 285'te. Bu Rasul Rabbinden kendini indirilene inandı. Önce Rasul'ün olması lazım? O kısmı bir daha okusun. Onun hedefi.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 kendisi olur. Yani şu şu inancı görüyor musunuz? Bunlar hangi dinin mensubu? İşte paralel din bu. Yani şimdi siz paralel devlete karşı çıkar da paralel dine karşı çıkmazsanız ciddi manada sorgulamak gerekir. Yani sana ortak koşulduğu zaman karşı çıkıyorsun ama Allah ortak koşulduğun zaman koşulduğu zaman hiç önemsemiyorsun. Cenabı Hakk bunun hesabını sorar elbette. Evet. Devam et. Çünkü o kim la ilahe illallah derse cennete girer buyuracaktı. Daha baştan o bunun için yaratılmış ve onun için de ilk yaratıldığı halde gelişi sona denk getirilmiş. Peygamberlik güftesine kafiye koyacak son sultan olduğu için de bedeniyle ruhunun buluşması risalet açısından en sona bırakılmıştı. Şimdi şu böyle böyle bir insan yok yer yüzünde. İlk ilk, ilk yaratılışta o değil mi? Ne evet. diyor? İlk yaratıldığı halde gelişi sona denk getirilmiş. Yani bu ancak işte bugün Hristiyanların sapık inancını buraya uyarlamaktır. Başka bir anlamı yoktur bu. Bakın, allah Teala bize ne diyor? Bir kere, La nuferriku beyn ahadim min rusulih'' dedirtiyor. Değil mi? Yani biz onun denen hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz diyor. Bir de ''ve ma Muhammedun illa Rasul, gad min qablihir rusul'' Ali İmran Suresinin 144. ayetinde. وَمَا مُحَمَّدٌ Rasul, رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Muhammed sadece Rasuldür, Allah'ın elçisidir. Şimdi bunlar bak Allah'ın elçiliğini inkar ettiriyorlar görüyor musunuz? Yani Muhammedun Rasulullah kısmı kaldırılacak diyor. Yani onu söylemiyormuş. Nasıl söylemez? ondan önce de çok Rasuller gelip geçmiştir diyor. E buna göre ondan öncesi yok, en önce kendisi diyor değil mi? Yani görüyor musunuz Kur'an'ın nasıl dışlandığını? Ondan sonra da efendim, ''Men kare la ilahe illallah tehelel cennet'' demiştir. Doğru. La ilahe illallah demek ne demektir? Allah'tan başka ilah yok, yani ondan başka hiç kimseye kayıtsız şartsız boyun eğilmez. Peki o onun herhangi bir sözüne inanmadığınız zaman ona inanmış olur musunuz? Yani siz kendinize bakın, birisi sizin bütün sözlerinize inanmasa, sözlerinize seçimde seçim yapsa, bazısına inansa bazısına inanmasa, bu adam bana inanır der misiniz siz? E peki nasıl oluyor? Allah Allahü Teala. Allah'a ve Rasulüne inanın diye emir ver, verdiği zaman, biraz sonra ben o, o ayeti okuyacağız. Yani Allah'ın ayetlerinden bir kısmını alacaksınız, bir kısmını almayacaksınız. Ondan sonra da La İlahe demiş olacaksınız. Bu olmaz. Başka ilaha da söylemiş olursunuz. Dolayısıyla La İlahe İllallah'ın anlamına bu zaten girer. Yani Allah'ın sözüne rağmen başkasının sözünü alan kişi, onu da Tanrı yapmış olur. La İlahe demiş olmaz ki. İşte bu insanlar böyle işte yani bu bu kişi, bu şahıs bu kitabı yazan kişi kesinlikle la ilah illallah diyenlerden değildir. Onun lafı onun lafı şirristanlarda da var. Kendisi olması lazım. Bak kesinlikle değildir sözümün de delili olması lazım değil mi? Onu biraz sonra okuyacağım. Şimdi bir de Maide suresinin 75. ayeti var. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki Melmesihubnu Meryem illa rasul Katkallet mi inkabilihir Rüsvıl? Meryem olur, Mesih de sadece bir elçidir. Ondan önce de çok elçiler gelmiştir. Hristiyanlar da öyle diyorlar. Hiçbir şey yokken söz vardı diyorlar. Aynı şey. Peki bir de şeyi açalım. Yani Ehli Kitapla ilgili olan Araf Suresinin 157. ayetini açalım. Biliyorsunuz yani şey e, Muhammed'e inanmak zorunda değildir sözünü söyleyen sadece bunlar değil. Başka söyleyenler de var maalesef. Şimdi bakın ne diyor? Siz buna göre Reşit haylamazın inanç durumuna bir, bir bakın. Ne diyor Allahü Teala? Allah'ın sözüne uyuyor mu, uymuyor mu? Diyor ki Allahu Teala burada "Ellezine tabi'u'n-resule'n-nebiyyel ummiye" bu ümmi Rasul'e uyanlar. <gülüyor> Rasul ortadan kaldırdığın zaman uyma diye bir şey kalmaz değil mi? Muhammedur Rasulullah demezsen eğer. Muhammedur Rasullah demesen Kur'an da kalmaz. Çünkü bu kitabı o getirmiştir. Kur'an diye bir şey olmaz. İşte Vatikan Başbakanının bana söylediğini nasıl içselleştirdiklerini bu yazı gösteriyor. <gülüyor> tamam mı? Çünkü bunu Allah'ın Rasulü olarak getirmedim bu kitabı? Muhammedun Rasulullah demediğin an Kur'an diye bir şey kalmaz, İslam diye bir şey de kalmaz. Onun için onlar önde, Müslümanlar ona omuz veriyormuş. Şeyde, birinci şeyinde gördük. اَلَّذ۪ينَ اتَّبِعُونَ الْرَسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَ الْاُمِّيَ الْاَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاتِ Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları bu ümmi Nebi olan Rasule uyanlar. Ya muruhun bil maruf, onlara marufi emreder bu Rasul. Ve yanhuhu manil munkar, onları kötülükten nehyeder, yasaklar uzaklaştırır. وَيُحِلُّ لَهُمُ ve وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَاِثِ Temiz şeyleri onlara helal, pis şeyleri haram kılar. Rasul olduğu için kendi haram kılmaz. Onu gönderen yapar. Çünkü rasuli inkar, mürsili inkardır. Göndereni inkardır. Yani onun emirlerini kabul etmemektir. Muhammed Allah'ın Rasulü değil de dediğiniz zaman, az önce dediğim gibi Kur'an biter. Yani onu söylemeye gerek yok dediğiniz zaman Kur'an'ı anlatmaya gerek yok demektir. Ondan sonra Böylece onların esirâm onlardan o ısırlarını kaldırır. Yani gelecek yeni nebiye inanma, yeni peygambere e inanma görevini kaldırır. Ve alelletî -e kânât aleyh üzerlerindeki o bağları kaldırır. Kelepçeleri açar. Felledîn âmenû bihi. Bakın Şimdi Muhammed, Muhammed'un Rasulü o şeyi bir daha okuda hemen tam karşılaştıralım o gerek yoktur ifadesini. Onun hedefi öncelikle bütün insanları rahmet ve şefkatle kucaklayıp ümmeti arasında da kelime tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini kabul etmese bile la ilah illallah diyen herkesi buraya getirmekti. E nasıl getirecek? Hangi sıfatla getirecek? Kendisini kabul etmese bile, görevi ne? sıradan bir insan, sıradanlaşıyor görüyor musunuz? Evet. Ama Allah ne diyor burada? Felledi in amenu bihi, bu ehli kitaptır bu şeyler. Ona inananlar, yani bu Rasulü inananlar. İnanmak yetmiyor ve <gülüyor> azzeruhu, ona saygı duyanlar, ona değer veren. Ve ona yardımcı olanlar bizzat yardım edeceksiniz. Allah'ın dinine yardım etmek zorundayız. Ve tebeu'un nuru elledi unzile ma'ahu onunla birlikte indirilmiş nura indi uyanlar. Resulü ol olmadığı zaman hangi Rasul saymadığın zaman hangi nuruna uyacaksın? Ölaikahumul muflihun. İşte umduna kavuşacak olanlar onlardır. Şimdi böyle bir söz söyleyen kişi bu ayete göre mümin olabilir mi? İşte kurtulanlar onlardır. Bu, bu şanslar kurtuluşa erebilirler mi? Siz bakmayın onlar tabi herkesi kurtarıyor. Şey de öyle yapıyor. Kilisede biliyorsunuz cenneti satıyor. Şimdi temel Hollanda'ya gitmiş, iş arıyor, bulamıyor. ya e avara, avara dolaşırken e, kilisenin önü boş gidip orada oturuyor. Güneş, güneşin karşısında böyle güzel güzel. Bakıyor ki millet kiliseye girmiş, kuyruk. Ulan ben de bir gireyim diyor. O kuyruğa giriyor, ve papazın yanına kadar gidiyorlar, bakıyor ki cennet alıyor herkes. Para verip cennet alıyor. Temelinde tepesi atmış zaten, bana cehennem ver diyor. Ya sen cehennemi ne yapacaksın, Cennet alsana, bana cennet lazım değil, bana cehennem ver. Kaç lira diyor, tamam demiş, on euro ver yeter diyor. Evet, cehennemi istiyorsun. Diyor ki ama tapusunda isterim. Tamam diyor, veririm diyor. Diyor. Hepsini ama diyor, cehennemde yer değil, cehennemin hepsini istiyorum, tamam hepsi senin olsun diyor, veriyor. Ondan sonra, ertesi gün gidip kilisenin kapısında oturuyor Temel. Gelen herkesi çağırıyor, hemşerim gel buraya diyor, ne var? Ne, cennet mi alacaksın? Hiç uğraşma cehennem benim, hiçbirinizi sokmayacağım içeriye diyor. İşte tapusu. İçeriye hiçbirinizi sokmam diyor. Cehennemin tamamı bende diyor. Onu gören geri dönüyor, geri geri dönüyor. Ula şey bakıyor ki papaz gelen giden yok. işler kesat. <gülüyor> ne yapacak? Ne oldu diyor, hayırdır. Ve bir dışarıya çıkıyor ki Temel bunları geri çeviriyor. Temeli çağırıyor, gel buraya diyor. Sen şu cehennem bana bir geri versene. <gülüyor> Vermem diyor. Vermem. Ya yapmak, sana dün şey yapmıştım, 10 euro'ya satmıştım. Sana 100 euro kesinlikle vermem." diyor. Neyse artırıyor, artırıyor, yüksek seviye parayla geri veriyor. <gülüyor> Dolayısıyla o da orada para kazanıp karlı bir alışverişle memleketine dönüyor. Yani şimdi bunlar da biliyorum cehennem, bunlar da tabi cennet ne demek yani şimdi ferdiyet makamında olacak da insanı kamil olacak da hakikati Muhammediye'yi temsil edecek de şahsi manevi olacak da cehenneme gidecek. Ama ahirette görüşürüz. Ahirette görüşürüz. Böyle Allah'ın dinini kullanıp da insanları Allah'tan önce kendilerine köle etmenin bedelini ahirette çok ağır ödeyeceklerdir. Ben şimdiden onları uyarıyorum. Lütfen aklınızı başınıza alın, tevbe edin ve Allah'ın yoluna döner. Şimdi bizim, ben şahsen yani bu bu insanların içindeki kötülüğün ölmesini istiyorum. Yoksa bunların birçok güzel işleri de var. Yani o güzel işler şey yapısın, bak mesela Mercedes güzel midir, kötü müdür araba olarak? Güzel de diyebilirsin, kötü de diyebilirsin. Şoförün nereye, nereye sürdüğüne bağlı. Bunlar şoförü başka olan iyi otomobiller gibi. Biz istiyoruz ki şoförü da kendileri olsun. Kendi istedikleri, yani Allah'ın gösterdiği tarafa sürsünler arabaların.